89, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Süfyan ile hanımı Hindi İslam'a davet etmesi Ebu Süfyan, Hindi terkisini alarak kendisine ait bir araziye gitti, ben de onların önlerinde yürüyordum, gençtim, bir merkebe binmiştim, aniden Rasul-ü Ekrem'in sesini işittik, veya Rasulullah gelerek bize yetişti, Ebu Süfyan, ey Muaviye, merkebden in, ona Muhammed binsin, dedi, Merkebden indim, Rasul-ü Ekrem ona bindi, önümüzden biraz gittikten sonra bize dönüp bakarak şunları söyledi, Ey Harbin oğlu Ebu Süfyan, Ey Utbenin kızı Hind, Allah'a ent içerim ki siz öleceksiniz, sonra haşre gönderileceksiniz, ihsan eden kimse cennete, kötülük yapan da cehenneme gidecektir, ben size hakkı söylüyorum, siz benim ilk uyardığım kimselersiniz, bunları söyledikten sonra Rasulü Ekrem Fussilet suresinin bir.